Merhabalar, Ekonomi Ekoloji Programında bir Perşembe sabahı daha beraberiz. Bir Mayıs ertesinde yoğun, olaylı, gazlı ve gazlı, sert evet bir Mayıs ertesinde beraberiz. Bugün birkaç konumuz var. Sizinle paylaşmak istediğimiz iklim değişikliği hayatları konuşuyoruz. Ama yeni gelişmeler oluyor ve bunları size aktarmak istedik. PPM. Yeni hayatımıza giren bir kavram. Evet ee, yeni bir birim olarak. Evet atmosferde bu... bulunan e, milyondaki bir, bir milyon bir milyonda birimde bulunan, bulunan parça karbondioksit tam, miktarı, miktarı evet. diye özetleyebiliriz. Ee, hatta burada çeşitli hedefler de vardı. 350 e, ppm. Evet. İklim değişikliğinde geri dönülemeyecek sınırda. E, eşiklerin açılmaması geri dönülemeyecek e, duruma gelmemesi için 350 ppm'de durdurmak, durdurmak gerektiği e, bilim adamlanıyor söyleniyor ve bu uluslararası bir kampanyayla devam ediyor hatırlarsanız sıkça da bahsediyoruz e, tabi bu durduğu yerde durmuyor ppm'ler 400 ppm'e <gülüyor> ulaştı psikolojik evet. bir e, evet. baraj olduğu da düşünüyor 400 ppm'e yani fosil yakıtlardan e, yakıtların yoğun bir şekilde kullanılmasıyla ki dünyada da hı -hı. Artışı görüyoruz. Belli ülkelerde şey var, azalma var emisyonlarda. Ondan da bahsedebiliriz aslında. Tabii. Özellikle Amerika'nın e, emisyonları 90 yılına göre azaldı. Avrupa Birliği'nin emisyonları 1990 seviyelerine göre %18 azaldı. Tabii burada e, iki e, konu var. Amerika'daki azalmanın sebeplerinden birinin e, doğal gazın ve yeni yeni kaya gazının kullanıma gelmesini kömürden ziyare daha az. E, tercih edilir. Tercih e, tem, emisyon açısından... Daha temiz, temiz demeyen de daha yani emisyon ürettiği. şey gibi düşünmek lazım bunu. E, kemu, kömür ve e, petrole göre e, sıvılaştırılmış e, gazın e, daha temiz olması evet. gibi. Aslında baktığımızda fosil yakıt. Fakat diğerlerine göre daha az kirli, daha az e, karbon emisyonu e, yaratması bakımından tercih edilir evet. durumda. İkincisi de... E... Bu fosil yakıtların kullanımının azaldığına dair herhangi bir emare yok. Çünkü Avrupa Birliği ve Amerika üretimlerini e, gelişmekte olan ülkelere aktardıkları için... ...yani bir outsource ingilizcesiyle evet. e, üretimlerini Çin'e, e, Asya, Uzak Asya'ya, Hindistan'a... Evet. E, ...belki Türkiye'ye birçok şeyde aktardıkları için ve özellikle yeni teknolojiler bu ileri gelişmiş ülkelerde... ...ileri endüstrileşmiş ülkelerde e, olduğu için örneğin... E, Kömür santrallerinden çıkıp belki daha yenilenebilir enerjilere yatırımları Almanya, yaptıkları için Almanya Çok konusu. önemli bir örnek bu evet. noktada. Ee, yani yenilenebilir enerjilere yatırım noktasında tabii İtalya, İspanya gibi ülkeleri de e, verebiliyoruz. Hatta krize rağmen dolayısıyla bu ülkelerin de karbon emisyonlarının e, düştüğünü görüyoruz. Evet. Yani Avrupa Birliği geneli içinde evet. e, bir düşüş yaşandığına şahit oluyoruz. Bir de şöyle bir tabii denklem var. E, Hizmetler sektörünün e, artışıyla beraber, çünkü bugüne kadar imalat ve endüstri, sanayinin dediğimiz sektörün yüzde yetmişler, yetmiş beşlerken, bugün yüzde yirmi beşlerde olduğunu görüyoruz Avrupa Birliği'nde. Hizmetler altmış, altmış beş civarlarında. E, tarımın payı çok düşük, iki üç civarında Avrupa Birliği'nde, dünyada yüzde beş civarında. Yani hizmet sektörünün artması ki hizmet sektöründe tamamen günahsız, tırnak içinde bunu söylemeyelim. Değil, tabii. Değil. ama Özellikle bazı sektörler bu ne olabilir madencilik, çimento, petrokimya sektörü evet. ağırlıklı olarak demir-çelik endüstrisi uzantısı. Başını çekiyor. Söyleyebiliriz evet. Buralarda sürdürülemez yani sürdürülebilirliği daha az olan sektörler ve emisyonlarının da görece yüksek olduğu sektörler, yüksek hizmet olur. olduğu sektörlere göre. Evet evet. Bu 400 PPM meselesine geri dönecek olursak bu hafta başında Guardian'da bir makale yayınlandı bu konuyla ilgili ve bu makalenin üzerinden de epey daha sonra alıntılandı bu. İşte bunun üzerine başka yazılar yazıldı, konuşuldu. Şimdi buradaki en önemli noktalardan bir tanesi dünyanın sanayileşme ve kentleşme kaynaklı karbon salınımı. Ee, ...sanayi devriminden bu yana en yüksek değere ulaşmış durumda. Yani bu işte ilk e, buhar makinesinin e, keşfinden e, alırsak sanayi devrimini... E, ...o yıllarda e, yani sanayi devriminin hemen öncesinde atmosferdeki karbondioksit... E, ...gazı miktarının... ...280 ppm bu, civarında yani olduğu... E, ...yıllardan gibi. bahsediyoruz. Evet. Yani düşünün ki 200 yıllık bir süreçte... ...bu miktar 400 ppm'e... ...dayanmış durumda ve bu... E, ...psikolojik bir sınır olarak... E, ...addediliyor. E, aslında... Ee, şimdi birazdan anlatacağım e, nerede e, yapıldığını bu ölçümün. Geçen yılın ortalarında Kuzey Kutbunda yapılan e, ölçümlerde aslında 450 ppm'lere kadar e, çıkan e, evet rakamlar elde edilmiş. Fakat e, bu Hawaii'deki Earth System Research Laboratuvarı Mauna Loa gözlem evinden yapılan ölçümler. Ee, bu Burası bu gözlem evi 1958'den bu yana atmosferdeki karbondioksit seviyesini ölçüyor ve e, burası yani buranın yaptığı ölçümler e, bütün dünyada referans olarak e, alınıyor. O yüzden e, yani Kuzey Kutbu'nda yapılan ölçümlerden çok e, şimdi burada yapılan e, ölçümlerin seviyesi e, dikkate alınıyor diyebiliriz. Ve tabii e, yani burada... Im, ee, şu anda karbondioksit yoğunluğunun 399.72 ppm seviyesinde olduğu e, söyleniyor. Fakat tabii çok hızlı yani hem tabii e, normalde bundan sonra e, küresel ısınmanın olumsuz etkilerinin... E, azaltılması değil ama belki durdurulabilmesi belli bir seviyede tutulabilmesi için 350 ppm rakamını bilim insanları ortaya koymuştu. Şimdi bu bunun hızı ivmesinde de bir artış var. Yani bunu görüyoruz aynı zamanda. Yani 350 ppm dendiğinden bu yana geçen süreç içerisinde ne kadar hızlı ilerlediğimizi görüyoruz ve bu istasyonun bu Mauna Loa Hawaii'deki bu gözlem evinin yöneticilerinden bir tanesi de bu kendisi de aynı zamanda jeologmuş... Ralph Keeling e, isminde bir e, bilim insanı e, çok kısa bir zamanda bu 400 ppm barajını dünya delip geçecek ve e, bu hızla devam edersek birkaç on yıl içinde 400 ppm'e ulaşacağız diyor ama e, aslında dünya yapılan başka bir takım ölçümlerde bu rakamı Zaten. çoktan aşmış vaziyette. E, belki biraz iyimser bir düşünce mi? Yani e, birkaç on yıldan çok daha önce bu yani buranın yaptığı ölçümler referans alınmaya devam ederse belki çok daha öncesinde bu rakama ulaşılmış olacak. Evet iklim değişiminde aslında şöyle bir şey var. Bugüne kadar aslında biz 1800'lerin sonundan beri fosil yakıtların küresel ortalama sıcaklıkları arttığını biliyoruz. Evet. Ama bunun tabii bilmek Ve bilimsel anlamda bilmek başka Bunun sanayi ve politikayla e, iç içe geçmesi 80'li yıllarda başlıyor, başlıyor. Evet. E, Bunun tabi bilim İnsanlarınca bir tehlike olarak e, Sürdürülebilir gezegenin devamına bir tehlike olarak e, Öngörmesi 80'lerden sonrasında Başlıyor hı hı. işte sık sık da bahsediyoruz iklim müzakereleri o yıllardan e, evet. itibaren başladı en son 17 16 kaçıncısını gördük 18'incisini gördük 18. Taraflar toplantısını Yani 18 yıldır aslında Uluslararası toplum buna bir Çare, Bağır, çare aramaya arıyor. başlıyor. Ve en üst düzeyde yani Birleşmiş Milletler seviyesinde. Ee, ki hata belki de şuydu. Yani iklim değişikliğiyle mücadeleler konusunda ve bazıları bilerek yaptı. Bazıları bilmeyerek bu hataya düştü. Hep uzak bir e, geleceğe bunu öteleme. Öteleme. 2050'de evet, evet. şöyle olacak. 2100'de böyle olacak. 2050'de öyle olacak. 2100'de öyle olacak ama bugün de e, ekstrem hava koşulları ve kuraklıkla, suslukla birçok e, gıda güvenliğiyle bunun ilişkilendirildi görüyoruz. Ayrıca da... E, Ötelemek şöyle bir e, yanılgıya yol açtı. E, seçimle gelen hükümetler 4 yıllık 5 yıllık hükümetlerden bahsediyoruz ama kim değişikliğinizde 30-40 yıl önce sonrasını e, düşünmeniz, planlamanız veya ona göre hareket etmeniz gerekiyor. E, ya bu bizim ülkemizde hiç yapılmayan bir şey. Gelişmekte olan ülkelerde de bazı alanlarda bazı sektörlerde yapılsa bile bu politikalarına, ulusal iklim politikalarına çok sınırlı, çok sınırlı yansıyor. Çünkü... E, yani işte torunlarımız görecek diyoruz ama torunlardan... Torunlarımız görmüyor Aslında, Aslında biz de biz görüyoruz. görüyoruz şu anda, ee, biz de yaşıyoruz ekstrem evet. hava koşullarını. Ee, onun için bugünden başlamak ve bugün birebir politikalarla ve değişimlerle ilişkilendirmek çok önemli. Ee, i̇telemek çünkü insanın e, şöyle bir x-y eksenini aldığımızda e, en ilgili olduğu zamanlar hem kendi yerelinde ilgili olan konular ve hem de kısa zamanda gerçekleşen gerçekleşecek olan konular orta vade ve ulusal biraz daha az uzun vade ve global alanda da daha az daha ilgisi az. var <gülüyor> evet. e, şimdi bu noktada e, bu 400 ppm seviyesinin hükümetler için son bir uyarı olarak algılanması gerektiği de e, yine bu uzmanların ortak görüşü Tabii bunu ne kadar e, algılayacak e, bir sonraki e dediğin gibi iklim zirvesinde e, ne kadar gündeme gelecek bu? Yani tabii ki e, taraf e, aktivistler, sivil toplum kuruluşları muhakkak ki bunu çok bastırarak üstünde duracaklardır. Ama e, hükümetler gene e, kendi çıkarlarını öne sürerek e, herhalde ayak e, evet, diremeye devam edecekler. Son 20 yılda bilimin e, sözü ne kadar dinlendi? Dinlenseydi buralara zaten gelmezdi. Gelir miydi? Tabii. Evet bu da bir tartışma. E, dilerseniz kısa bir ara verelim. Aradan sonra devam edelim. Lord's word. He said vengeance is his, but I'm gonna do it first. I'm gonna handle my business in the name of the law. Oh. Now if he made you cry, oh, I gotta know. If he's not ready to die, he best prepared for it. My judgment slip by I'll tell you who you can call You can call You better call the police Call the corner No place you can go <laughs> Hey, hey. to Ekonomi ekoloji programının ilk bölümünde karbon emisyonlarının dünya genelinde psikolojik sınır eşik olarak addedilen 400 ppm seviyesine çıktığını son ölçümlerde tespit edildiğinden bahsetmiştik. Ee, hazır bu e, karbon emisyonundan e, bahsediyorken e, karbon ticareti e, meselesine de bir değinmek istiyoruz. E, yakın zamanda Nisan ayının ortalarında Avrupa Parlamentosu'nda bununla ilgili bir oylama e, yapıldı ve e, karbon ticareti reformu e, beklenenin tersine e, redle e, karşılaştı. Ee, ve e, yani aslında bu karbon salımını azaltmak için e, oluşturulmuş bütün bu hedeflerin, projelerin bir parçası olarak e, görülen bir konu. E, fakat böyle bir ret çıkması e, biraz moralleri bozdu. Evet. E, bu konuda e, sen neler söylemek istersin? Şimdi hep biz aslında iki ayağı var bu iklim değişikliği mücadelesinde. Evet. Biz hep devletler konusunu konuşuyoruz ve sivil toplum konuşuyoruz ama bu kısmı, bir de piyasa kısmı var. Evet. Onu daha az yer veriyoruz belki. Evet. E, daha İleriki detaylı. İleriki programlarımızda evet. bu konuyu belki biraz evet, daha belki uzman bir uzman kişiyle ele alabiliriz. Karbon ticareti nedir? E, nereden başlamıştır? Neyi hedeflemektedir? Hı hı, Çünkü hı hı. E, çevre politikalarında e, bunu dünyada görüyoruz ve Avrupa Birliği de görüyoruz bir. E, 70'lerde 80'lerdeki politikalarla bugün bu politikalar arasındaki büyük farklardan biri de 70'lerde emir komuta zincirinde çevre politikalarının daha çok olduğu. Yani devlet bir emir verir, sınır koyar ve bunun kontrolünü yapar gerekirse işte cezasını keser veya hı hı. yaptırımlarını söyler. Ama tabii küreselleşmenin artmasıyla beraber ekonominin artık ulus devletlerin dışında başka bir üst seviyede bir entegrasyona gittiği koşullarda Piyasanın da hem çevre politikalarına hem de konuştuğumuz iklim politikalarında rolü nedir, ne olmalıdır? Bu iş tabii serbest piyasaya bırakılmalı, mı, bırakılmalı mıdır? Evet. E, piyasa çevreciliği diye de kavramlar mesela evet, oluşmuştur. Evet. E, bu işte daha az değindiğimiz ama görece de önemli olan bir konu. E, işte karbon hı hı. ticareti. Hı hı hı. Bu piyasaların piyasa mekanizmasında e, bir önlem almanın aracı olabilir mi? Evet, Türkiye'de yeterince bilinmiyor evet. ama aslında e, HES'lerin... E, kurulma amaçlarından yani geri planda yatan amaçlarından birinin de e, bu olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle çok yüksek megawattlara sahip HES'lerle evet. ilgili. E, şimdi Türkiye şu an e, karbon ticaretinde gönüllü piyasalarda işlem yapıyor Zorunlu piyasalarda işlem yapmıyor Yaptım. ama Avrupa evet. zorunlu piyasalar var. Evet. E, yeni getirdikleri European Trading Scheme, ETS e, kısaca bahsetmek gerekirse evet. e, Avrupa'nın Avrupa ülkelerindeki İşletmelerin, fabrikaların ve enerji santrallerine e, her yıl havaya salacakları karbondioksit oranında bir kota konulacak. Hı hı. E, bu kotanın üstünde sınırı aşarsa başka bir işletmeden açtığı kadar... E, Yenilenebilir enerji. enerji. Yapan şirketlerden olabilir ya da ağaç, ormanlaştırma projelerinden e, offset dediğimiz, denkleştirme dediğimiz oradan hı hı. bir kota satılabilir. Veya kendisi o sene kotasından az üretecekse karbondioksit emisyonu başka bir şirkete... Emisyon şey hakkını satabilir Satabilir evet. ee, Şimdi burada kepentre dedikleri Ticaret Sınırla ve ticaretini yap e, Kavramıyla karşılaşıyoruz Burada tabi çok çetrefilli tartışmalı bir konu Acaba hı hı hı. piyasalar bu şekilde iklim değişikliğiyle mücadele edebilir mi? Ee, bir fiyat koyacağız Şimdi o zaman acaba kirletme Hakkına bir fiyat koymak gibi algılandığı da Söylemek e, mümkün ee, Karbon piyasasında Birim Ton fiyatı yani karbondioksit birim ton fiyatı 30 euro olarak düşürülmüştü ee, geçmişti ama bu 3 euroya kadar düştü. Yani burada hiçbir yaptırım gücü yok. Kalmamış oluyor şey 3 oldu. euro yani parası neyse veririm evet, ve aynen. kirletirime git e, diyor artık. Evet şimdi kirleten öder prensibi çevre politikaların en temel prensiplerinden biridir kirleten öder ama e, bunu bir hak olarak da Çoğu zaman şirketler görür. Görüyor. Ee, hem kirletiler, parasını neyse veririz. Aynı zamanda da tabii bunun şu maliyet kısmı önemli. Ee, o maliyeti çoğunlukla şirketler e, üretici, pardon tüketici yurttaşlara yani bize de yansıtırlar. Yani herhangi bir önlem almaları gerekiyorsa veya kirlettiklerine bir tazminat yaratıyorlarsa... Hı hı hı hı. Evet, ...onlara evet. ürettiği ürüne bir maaş koyarak evet. e, yine bizlere yansıtırlar ki tam tersi olması lazım. Ve bundan da e, genellikle tüketicinin haberi hiçbir e, zaman olmaz. Hiçbir zaman olmaz, olmaz. evet. E, Avrupa Parlamentosu Milletvekilleri, işte Avrupa Parlamentosu komisyondan gelen e, bu yasa teklifine e, başta olumlu görüş bildirmişti. E, ama 19 Nisan'da senediğin gibi yapılan oylamada şöyle bir 30, 334 kişi milletvekilinden, e, 700 küsur milletvekilinden 334'ü Aleyh'te oy kullanmış. 315'i ise Lehin'de oy kullanmış. E, Yeşiller tabii böyle bir tasarıyı destekliyorlardı. Evet. E, Avrupa Birliği'nin iklim politikasındaki rolünü Öncü rolünün bununla birlikte perçinleneceğini düşünürler. Ama e, bir süredir özellikle 2008'den bu yana yaşanan e, resesyonlarla ve e, ekonomik durgunlukla birlikte yaşanan e, süreçle... E, ...Avrupa Birliği de yavaş yavaş bu liderliğini, liderliğin pozisyonunu kaybetme noktasına geldi, geldi diyebiliriz. Eleştirileri yani hem de iklim e, e, gördük, Hem iklim müzakilerini gördük hem bu piyasa koşullarında yani karbon ticaret piyasası koşullarını e, ele almada... Bağlayıcı bir e, yasa çıkarmada. E, tabii şey değil tekrar bir oylaması yapılabilir bunun mümkün. Aslında 334'e 315 yani biraz kafa kafaya kalmış da diyebiliriz. Yani çok ciddi bir uçurumda e, yaşanmamış parlamentoda. E, demek ki e, biraz e, ikna çalışması çaldır, evet. <gülüyor> yapılırsa. <gülüyor> İrlanda mesela ikna edilmiştir. Evet. <gülüyor> tabii burada şirketler de birçok şirket de... E, bu işten belki ticaretine para kazanacak olan birçok şirkette şeyin arkasında aslında kararın arkasında yani çıkmasını istiyor biz, e, bu karbon fiyatlandırmasının e, bağlayıcı bir karar çıkmasını istiyor. Karbon pazarında büyük bir darbe vurulduğu söyleniyor hı -hı, e, bu olumsuz hı -hı. şeyle. E, Tabi dediğimiz gibi yenilenmesi <gülüyor> mümkün. Ne zaman e, olabilir en ee, yakın? Var mı bununla ilgili bir bilgi? Kısa vadede olmayabilir Olmaz. ama hmm. e, önümüzdeki belki yıl yani bu yıl içinde bu artık beklemeliyiz. Bu yıl içinde biraz, biraz eklemede evet. Evet. Tabii bu da ülkelerin birbiriyle olan müzakereleriyle Müzakere. alakalı. Çünkü orada e, 28 ülkeden bahsediyoruz ama itici motor güçler var. Fransa, Almanya gibi. Evet. İngiltere'nin bu konuda biraz endişeleri endişeleri Hı. değil de eleştirileri var. Pek katılmıyor. Onun için yani Avrupa içi dengeleri ve uluslararası dengelere de biraz bağlı. İklim müzakadelerine ne şey Ne, ne evet. şekilde seyirde evet, ilerleyecek. Yani orada Avrupa dünyadaki rolü ne olacak? Ona göre kendi iş düzenlemesini yapabilir diye düşünüyorum. Evet. Ee, bu haftalıkta bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere.